Bye. Devramu, mu devre devre verbu, cesa nanno. Devramu, mu devre devre vergu, cesa nanno. Даг This has been 4CMH. This has been 5CMH. This was Allegaba 8,000, and this Deuresso, certano, certano, certano. Deuresso, hardo, deuresso, ruvete lindo. mica chi o sai che me vendano vendano Devranı, Devranı, İyi öğleden sonralar, hikayenin kadın haline hoş geldiniz. Bir Devre perşembe öğleden sonra daha beraberiz. Ben Çiğdem Mütter. Devranu. Bu hafta size Metin ve Kemal Kahraman'ın Fer Fecir albümünden Devresu ile merhaba dedik. İki konuğumuz var. Konuklarımızdan biri aslında programın sahiplerinden biri Ayşegül Altınay. Hoş geldin Ayşegül. Merhaba. Ee, diğeri de e, programımıza konuk olmasından hep çok keyif aldığımız sevgili Fethiye Çetin. Fethiye hoş geldin. Hoş bulduk. İkinizi birden burada görmek çok sevindirici. Ayşegül bir süredir Türkiye'de değildi. Çok mutluyuz geri geldiği için. Fethiye ile de bir süredir görüşemiyorduk. İyi bahane oldu. Görüşemiyorduk çünkü ikisi de müthiş bir koşuşturma ve çalışma içinde şahane bir kitap yaptılar. Metis yayınlarından geçtiğimiz aylarda çıktı Torunlar. Torunlar neyi anlatıyor bugün onu konuşacağız. Nasıl bir sürecin ardından ortaya çıktı. Çünkü aslında kitabın kendi hikayesi de başka bir kitap hikayesi. Belki Fethiye Çetin'i aslında bizi dinleyenler tanıyor bundan eminim ama birkaç anımsatma yapmak lazım belki birincisi avukat ikincisi Türkiye'de çok uzun yıllar daha aslında kıymetini bilip faydalanacağımız anneannemin yazarı çünkü çok önemli bir yol açtı bize ve anneannemle birlikte aslında torunlar geldi ee, kitap nereden çıktı nasıl çıktı nasıl bir araya geldiniz de bunu birlikte yapalım dediniz Fethihe, şimdi anneannemden sonra böyle bir torunlar bana gelmeye başladı torun ne isim vereceğimi önce çok düşündüm işte benim gibi torunlar demeye başlamıştım bunların bir kısmı gerçekten beni bulmak için inanılmaz yöntemler uygulamışlardı bir tanesi belki daha önce anlattım bilmiyorum. Ee, şeyde, anneannem de Kadıköy e, çarşısında kitapçı Hasan'dan söz diyorum Gidip Kadıköy içerisinde kitapçı kitapçı dolaşıp Hasan'ı aramış bana ulaşmak için. Oysa bana ulaşmak için çok kolay bir yol var. Ararsın İstanbul Boğası'nı oradan e, bana ulaşabilirsiniz <gülüyor> ama e, o işte Öyle o anda, evet ve oradan benim bir biçimde bulup koşa koşa mesela gelmişti. Böyle çok sayıda insan ve hepsinin ortak özelliği şuydu. Bu hikayelerini paylaşmak için inanılmaz bir heyecan duyuyorlardı. Yani kapılar kapatılıyordu bazen odamda, şeyde büroda bir şeyler paylaşıyorduk. Ama oradan çıkarken daha farklı çıkılıyordu. Şimdi bütün bu öyküler arasında bazıları da bizi de yaz, bizi de yaz diyordu. Sonra Ayşegül'le, e, tabii ki Müge'yle, Metis'ten, Müge'yle ve Nadire'yle e, dostluğumuz Nadire var. Nadire Mater'le. E, tam aile. E, Çiğdem Mater'in annesi. <gülüyor> <gülüyor> e, bir gün bunu konuşuyoruz. E, bu arada Ayşegül de zaten kitabı ilk, ilk okuyanlardan kitapla ilgili bir çalışması vardı. O nedenle de çok kişiyle görüşmüştü ve o da böyle çok sayıda torunla karşılaşmıştı. Ya ne yapalım diye konuşurken birden torunlar fikri çıktı ortaya. Orada, o toplantıda şekillendi. Torunlar, ondan sonra yola çıktık. Ve bu arada hikayeleri anlatan pek çok kişi onun kitaplaşmasını istemediler. Bunlar sadece kitapta yer almasını isteyen torunların. Hikayeleri. Şimdi baştan itibaren torunlar torunlar diyoruz. Bir an şunu fark ettim ki aslında neden bahsettiğimiz çok açık değil. Değil. Hani biz çok iyi biliyoruz ama hı hı. E, torunlardan kastımız 1915 sonrasında bir şekilde zorla ya da isteyerek Müslümanlaştırılmış insanların e, çocukları. Torunları. torunları. Evet. Çocukları, değil torunları, mi? torun çocukları. Torunlarının torunları, kaç nesil torunları. Nesil yani çocukları. torunlar böyle gider. Dördüncü, demek. beşinci nesil aslında evet, değil evet. mi? Evet, üçüncü, dördüncü, beşinci nesil bu evet. şekilde gidiyor. Daha çok gidiyor. üçüncü nesil üçüncü. Evet. bir iki tane torun çocuğu var. Var, evet. Ee, evet, bir şekilde anneannesi, dedesi ya da büyükannesi, dedesi e, Ermeni olan Müslüman insanlardan alık, bahsediyoruz. Alıkonulmuş, sanırım birkaç tane bırakılmış çocuk da var. Çok Yanlış farklı hikayeler var. Mesela bizi bu çalışmada gerçekten en çarpan şeylerden bir tanesi, en çarpıcı bulduğumuz şeylerden bir tanesi oldu. Hem geride kalanların kalma biçimleri ve hayatta kalma biçimlerideki çeşitlilik hem de bizimle konuşan torunların bunu algılama ve kendilerini konumlandırmalarındaki çeşitlilik. Yani tek bir hikayeden bahsetmiyoruz aslında. Çok önemli benzerlikler var aralarında. Ama aynı zamanda herkes bunu çok farklı bir yerinden yaşamış ve çok farklı biçimlerde hayatta kalmış. Kimisi Fethi'nin anneannesi Heranuş Seher'in e, hikayesinde olduğu gibi tek çocuk olarak alıkonulmuş, evlat edinilmiş, ondan sonra Müslüman ailelerde yaşamaya devam etmiş, Müslüman bir ismi almış. Kimisi ailecek dönmüş. Kimisi mahalle mahalle hatta Müslümanlaşmış ve belli kimisi mahalleler. Kimisi daha çıkmış, canını zor kurtarmış. Kimisi daha çıkmış, saklanmış. Ondan sonra bir şekilde e, hayata karışmış. Dolayısıyla çok farklı biçimlerde e, hayatta kalanlar var. Mesela bir hikayede çok çarpıcı. iki tane yetim çocuk yetimhanede hatta bir süre kalıyorlar. Daha sonra birbirleriyle evleniyorlar. Hatta aynı yetimhaneden ya da aynı Süreçte onlarla birlikte olan üçüncü bir kişiyi de yanlarına alıyorlar. O da bizimle konuşan torunun anlattığına göre hala olarak biliniyor ailede. Dolayısıyla üç tane yetim çocuk aslında birlikte bir, bir hayat, hayat kurmuşlar. İkisi karı koca olmuş bir tanesi de onların kız kardeşleri olmuş ve hala olarak anılmış. Yine biz anlatılan hikayelerde bu çok vardı. Farklı ailelerde teker teker hayatta kalmış... Kız ve erkek çocukları, olan çocukları büyüdükleri zaman buluşturulmuşlar. Yani Bazı yerlerde insanların vicdanı belki el vermemiş. Onlar aynılar, biz onları buluşturalım, evlendirelim diyenler olmuş. Dolayısıyla aslında hakikaten Ermeni olarak devam eden aileler de var, var. bu durumda. Süryanileşip, o dönemde süryani olup yani ailelere karışıp, Ondan sonra tekrar Ermeni olarak yani çocuklarına kendi hikayelerini anlatanlar var. Ya da hem Süryani hem Ermeni olup ailelerinde o süreçte iki taraftan da tehdit hissedip Müslümanlaşan Aileler var, dolayısıyla bir torun ailesinin bir kısmının Suriyeli olduğunu keşfediyor, bir kısmının Ermeni olduğunu keşfediyor. Yine bazı torunların mesela bir sonu çok çarpıcı bir şekilde ifade etti. Benim dedi Kürt amcalarım vardı, bir Ermeni amcalarım vardı ve hiçbir zaman sormadım yani. <gülüyor> bu nasıl niye? Nasıl bir insanın? Yer <gülüyor> bir yandan Kürt amcaları oluyor, bir yandan Ermeni amcaları oluyor ve biz İstanbul'a gittiğimizde kiliseye gidiyoruz, işte onların törenlerine katılıyoruz. Bunu büyük bir doğallık içerisinde yaşamış mesela. Ki bu şanslı olanlar tabii aslında. Yani tabii burada, burada hani, hani şanslı onu tanımlamak evet. çok zor. Ama çok farklı biçimlerde insanlar hayatlarını sürdürmüşler, hayatta kalmışlar. Ee, bu çeşitlilik bizi çok çarptı. Ee, değil mi? Hı -hı. Ee, beni en azından çok şaşırttı. Hani bu kadar çeşitli bir hikaye beklemiyordum. Evet insan Hı -hı. daha benzer hikaye bekliyor <gülüyor> sanki. Herkesin başına aynı şey gelmiş falan gibi bir şey bekliyor sanki. Tabii şaşırmamızın önemli bir sebebi biz bu hikayeleri o kadar bilmiyoruz ki. Tabii ilk biz ilk defa işte anneannemle birlikte bir hikayeyi çok yakından öğrenmiş olduk ve nedense ben kendi içimde daha çok o tür hikayeler bekliyordum. Ben de açıkçası ee, kitabı okuyana kadar öyle düşünüyordum. Her şeyin çok benzer olacağını. Hatta dün bugün program yapacağımızı söylediğim bir arkadaşımla konuşurken o da şeyi söyledi. Kitabı yeni bitirdi o da. Şeye çok şaşırmış mesela. Herkesin Amerika'da akrabası olacağını çok emin kafasında. Hani <gülüyor> çünkü bir bölümü yani o şöyle düşünmüş bir şekilde burada kalanların bir yerlerde bir akrabaları var ve onlar hep mutlu son. Yani evet. belki yüz yıl sonra ama bir mutlu son ve bir şekilde buluşuluyor diye düşünmüş. Çok şaşırdım diye anlattı. Hani çünkü o bile aslında hani anneannemin öyküsü insanı yine de umut veren bir öyküdür ya 90 yıl sonra da olsa. Hmm. O mesela hani o kadar da umutlu değil aslında. Okuduğumuzda çıkan tablo diyor. Kaç kişiyle görüştünüz? Şimdi bu kitapta 25 e, öykü var. Yani kaydettiğimiz 25 öykü var. 26.sı vardı son dakika çıktı. Evet çekti. Evet, e, çok sayıda tabii e, torunla görüştük. Çok sayıda hikaye dinledik. E, ancak işte 25'i e, 26'sıydı sonra 25'e düştü. E, bunun bir kitap olmasına e, sıcak baktı ve onları kaydettik. Ama benim e, tahminim ve aslında biraz da bildiğim sen herhalde şimdiye kadar yüzün epey üstünde insanla tanıştın değil mi? Sanıyorum öyle ve her gün e, bu, bu tür örneklerle karşılaşıyorum. Bulunduğum her yerde nereye gidersem yani adliye koridorlarında işte bazen e, şeye biniyorum motora biniyorum karşıya gideceğim yanıma biri oturuyor ve başlıyor anlatmaya yani hemen her ortamda bu tür e, şeylerle karşılaşıyorum yani ee, anneannem ilk yayınlandığında işte Diyarbakır'da bir örnek e, Ayşegül ile yaşamıştık. Sokakta birisi durdurup e, ben de e, kitabı okuduktan sonra şunu düşünmeye başladım. Benim babaannemin neden kimsesi yoktu? Neden diye araştırmaya başladım. Bu o, o kadar çok ki, o kadar yoğun ki. Hemen herkes babaannelerin, dedelerinin e, ölçülerini araştırmaya başladı. Yani aile tarihlerini. ...araştırmaya başladı. Bu son derece... ...olumlu bence, olumlu bir şey. Ee, bir kere... ...tarih bilinci böyle oluşur. Yani bizde... E, ...tuhaf bir tarih şeyi... E, ...okullarda öğretilir, böyle Orta Asya'dan... ...başlayan. Onun için de tarih bilinci... ...yoktur aslında. E, ama... Ta, ...tarih bilinci işte o yerellikle... ...yerel tarihle... E, ...aile tarihlerinin öğrenmesiyle... ...başlayan bir şeydir. Bir kere bu yan, yönüyle son derece bence olumlu. İkincisi, şimdi bir kere şeye sormaya başladığınızda ya benim anneannem ya da dedem acaba hani Ermeni olabilir mi diye sormaya başladığınız andan itibaren dönüşme başlıyorsunuz. Çünkü o andan itibaren artık sizi düşman olarak belletilmiş o gruba düşman olamıyorsunuz. Tabii, öteki olmayın. Çünkü düşman içinizde var. oluyor. E, düşman akrabanız olabilir. Bunu bu sadece bizim yani Türkiye'de yaşayanlar için değil, bu e, çok örneğini gördüm çünkü e, diasporada ya da Ermenistan'daki Ermenler için de geçerli. Evet çünkü Orada onlar da onlar başla bu, bu soruları sormaya başladılar. Yani. Ee, i̇lk karşılaştığım... Bir Türk-Kürt e, evet. olabilir. Evet, şöyle demişti e, Fransa'da ilk karşılaştığım Diyasporanın e, önde gelen temsilcilerinden biri. Ya şimdi ben Türkiye'de bir e, e, akrabam olabileceğini düşünmeye başladım demişti. E, bütün bunlar tabii ki çok önemli. E, bu i̇şte. aslında o kadar çok insan için geçerli ki o ölüm yürüyüşünden geçmiş... ...o acılı dönemi yaşamış o kadar çok insan için geçerli ki her bire aslında geride birilerini bırakmışlar. Ölmüşler mi, ölmemişler mi, hayatta kalmışlar mı, kaldılarsa ve bir onlar şekilde kalmışlar bunu bilmiyorlar. Devam ettiler ve bir tarafı. kısmı içinde bir noktada ilişki kurulmuş. Mesela biliniyor bir noktada geride kalan ve Müslümanlaşan, Müslüman bir aileye karışan bir aile bireyiyle... Bir noktada ilişki kurulmuş sonra kopmuş o ilişkiler. Yani bu torunlar kitabında da bunun örnekleri var. Diyaspora'da da e, ben yeni dinledim bunun örneklerini. Ondan sonra ilişki kopmuş. Dolayısıyla şimdi... O anneannemde üzerine... de aslında o örnek var zaten bizzat. Tabii. tabii aynen yani. bizzat orada da var. Bir de işte onlar bulundukları yerde Amerika'daysa Amerikalı oluyor. Fransa'da ise Fransa'da. Artık dil bile yani, yeah. yani, aynı dilde Mesela bize bir sorun onu anlatıyor. Evet. Ee, onun e, anneannesiyle ya da babaannesiydi galiba e, ablası Fransa'da buluşuyorlar. Ki bu köylü bir kadın yani köyde hayatını geçirmiş. İşte çocuğu işçi hatta torunu işçi yazışmaları da o yapıyor. E, hayatta oldukları sürece babaanneyle ile abla arasında, Fransa'daki abla arasında sürekli bir ilişki işte mektuplaşma falan oluyor. Onlar ...onları kaybettikten sonra... ...artık çocukların ve torunların paylaştıkları... ...bir ortak değil yok. Zaten, hani Fransızca, önünde, Türkçe zaten. vesaire. Dolayısıyla ilişkiler orada da... ...kulabiliyor. Fethiye, şunu merak ediyorum. Şimdi anneannemin... ...bizim önümüze açtığı çok kıymetli bir yol var. Hani o sadece senin anneannen değil... ...artık bir taraftan. Hı. Ama bir taraftan da... ...senin torunları... ...yazarken... ...Ayşegül ile birlikte... Kişisel olarak sana ne yaptı bu öykü onu merak etme. Yani senin kişisel öykün nerede duruyor? Çünkü hani biz Seher'i çok kendi anneannemiz kabul etti. Keran Uş bizim de anneannemiz. Ve bize müthiş bir yol açıyor o hikaye ama... ...senin kişisel hayatında bu ne yaptı? Çünkü mesela hani bir araştırmacı olursun böyle bir şeyle uğraşırsın. Dolmuşta birinin gelip yanına oturup ben de böyleyim demesi başka bir şeydir. Ama bu senin kendi öykün. Hı hı. Evet. Ee... Şimdi yine böyle yurt dışına ilk çıktığımda orada tanıştığım bir Ermeni şöyle demişti. Artık o bizim de anneannemiz ve sen anneanneni bizimle belki de bütün dünyayla paylaşmaya hazır mısın? Böyle bir şey bu. Gerçekten anneannem artık herkesin anneannesi. Bunu yaşıyorum ben. Bütün e, işte torunlar kitabının hazırlığı sırasında görüştüğümüz e, torunlarla işte, gittiğim her yerde anneannem şu anda sekiz dile çevrildi. İşte o e, tanıtım toplantıları benzeri olan her yerde e, artık anneannem herkesin anneannesi. Anneannem paylaşıldı bir biçimde. Anneannem e, için her yerde gözyaşı dökülüyor. Yani anneannem bir zamanlar oturup Siverek Dağları'na bakıp annesinin arkasından aylarca gözyaşı e, döktüğünü anlatıyordu. Ben böyle her gözyaşında sanki anneannemle orada beraber oturuyoruz ve o Siverek Dağları'na hep birlikte bakıp ağlıyoruz gibi hissediyorum. E, yani anneannem Türkiye'de artık... Herkesin anneannesi, Türkiye'deki Ermenilerin anneannesi, Karin ilk anneannemle ilgili şeyi yazarken Ruhun Şahdolsun anneannemiz başlığını atmıştı. Murat Çelikkan o benim de anneannem diye yazmıştı. Ve ben yurt dışında yaptığım konuşmalarda bunu anlattığım anda Türkiye'de böyle karşılanıyor bir kitap. En çok bu alkış alıyor mesela ve arkasından da yapılan konuşmalarda evet o bizim de anneannemiz. Yani böyle de bir birleştirilici şeyi var. Anneannemin öyküsünün. Ben hikayelerin gücünü bu anneannem öyküsüyle çok birebir yaşadım. Onun için artık o benim ve herkesin anneannesi diye düşünüyorum. Peki sen, çok pardon hı. bir şey daha soracağım. Ee, Anneannemi yazarken ben o dönemleri hayal meyal hatırlıyorum. Böyle bir giz olarak saklanıp bir şey yazılıyor ama bana söylenmiyor. <gülüyor> ee, bu kadar çok senin gibi torun olduğunu tahmin ediyor muydun ya da biliyor muydun? Şimdi anneannemi öyküsünü öğrendikten sonra ben tabii ki yakın çevremle bunu paylaşıyordum. Arkadaşlarımla ee, bunu anlatıyordum. O zaman e, duyuyordum ee, benzer şeyler olduğunu. Duyuyordum yani çevrede böyle. Ee, ...bir takım kişilerin olduğunu... Ben şunun da öyleymiş. Evet evet öyleymiş yani kişiyle. ya da bazıları işte benim de e, falan diyordu ama bu kadar tabii. E, sonra işte bu e, Ermeni arkadaşlarım orduğunda Hrant'la falan konuşurken soruyordum. Yani ya kaç kişi var? Herhalde fazla da kaç kişi var? Fakat kimsenin sayı konusunda da bunun e, şeyi konusunda da fikri yoktu. E, Amerika'ya gittiğimde anneannemin işte kız kardeşiyle ve kuzenlerimle görüştüğümde orada sordum. Yani bu konuda en azından yani hiç bırakın geniş bir şey de işte Habap köyünden çıkanlar, ya şunları şunları da orada bıraktık, şu kadar kişi diye bir kayıt var mı? Yok, hiçbir bir yerde yoktu. Bu bunlar kayıp şey kadınlar ya da erkekler kayıp yani bunlar. ...herkes tarafından... ...kayıp olarak <gülüyor> düşünülen... ...kesimdi. Ee, var, yani düşünüyordum... ...var ama... E, işte, Nasıl bir grupla karşılaşıyoruz evet, onu bilmiyoruz. Onu bilmiyordum. E, tabii şey... E, ...annemden sonra gördüm ki... ...çok sayıda var. Çok, Hemen herkesin... E, ...anlatacak bir öyküsü var bu konuda. Yani ya kendi yakın çevresinden... ...ya da böyle yakın dostlarından... Öyle bir şeyi var. Bir ara Hrant'ta konuşurken şöyle demişti. bu anemle ilgili ben ilan verdiğimde ilk Fransa'da Haraç Gazetesi'nde bu bir haber olmuştu. Ve orada biraz da eleştiren bir üslupla yazmışlardı. O zaman şey demişti. Boşver fitiye Görecekler. Bak neler çıkacak ortaya. Görecekler demişti. Yazdıktan sonra da zaten Okuması için karin ve şeye e, hrant'a vermiştim hani bir siz bakın diye o zaman da şunu demişti arkası gelecek gelecek bunu demişti torunlarının da hazırlık sürecinden haberdardı ben onu en son gördüğümde evet. çok uzun uzun bu kitabı hmm. konuşmuştuk ve hatta şöyle bir şey geçti aramızda Kitap için benden bir şey isterseniz ben ne yazacağımı biliyorum. Çünkü biz onunla da görüşecektik o sırada. Deyip bana uzun uzun neler yazacağını anlatmıştı. Neler söylemek istediğini bu konuyla ilgili. Çok üzerinde durduğu bir konuydu. Çünkü yani Hrant'ın hep birbirimizi... Biz ancak birbirimize iyi gelebiliriz. Başka bir yerden medet umamayız. Birbirimizin Meryem'i olacağız Merhem olacağız. Türkler ve Ermeniler, ve Kürtler olarak o vurguyu hep yapıyordu. Bunun üzerinden özellikle burada büyük bir travma var. Büyük acılar var ve bunu dillendirirsek ancak hep birlikte rahatlayacağız. Çok önemliyordu bu çalışmayı. Ne yazık ki göremedim. İnsanların ait oldukları ...yerden başka bir şeye ait olduklarını öğrenmelerinin çok ağır bir travma olduğunu düşünüyorum ben. Ait oldukları toplumdan, topluluktan, tanıdıkları insanlardan. Ve şöyle bir hikaye var, bunu muhtemelen daha önce size paylaşmışımdır. İç Anadolu kentlerinden birinin MHP'li bir il başkanı, MHP il başkanı. Bundan altı falandı. Amerika'dan bir grup geliyor şehre. Ve bunlar işte şehrin çeşitli yerlerini gezerken şehirde laf dolaşmaya başlıyor ki Amerika'dan Ermeniler gelmiş şehre bakmaya diye. Hemen şey dedikodusu da yürüyor tabii. Altınlarını bulmaya geldiler bilmem ne falan filan diye. Ve sonra bir şekilde MHP il başkanlığı bürosunda oturmakta olan MHP il başkanının yanına işte oraların ortalıktaki çocuklardan bir tanesi yanında iki tane Amerikalı ile geliyor. Abi bunlar seni arıyorlar diye. ...ve aslında kuzenler. Bunu bana anlatan... ...arkadaşım... ...işte bu oldu... ...2006 ya da 7 herhalde 4 yıl falan olmuş... ...ben bunu daha yeni öğrendim. Tabii adam hala MHP il başkanı... ...ama bu arada da... ...reddedemeyeceği kanıtlar olduğu için... ...ortada bütün hayatı... ...tepe taklak olmuş vaziyette. Çünkü Amerika'ya gitmiş... ...aileyle, ailenin daha büyük... ...yaşayanlarıyla görüşmüş... Ama geri döndüğünde hala MHP'nin il başkanı ve bir şey değişmiyor. Ve bu arada da o şehirde çok fazla işte Ermeni altını ve Ermeniler geliyor altın bakıyor muhabbeti olduğu için de sürekli bir şey halinde. Ee, işte MHP açıklama yapıyor. Bunlar geliyorlar böyle oluyor diye. <gülüyor> e, bu tabii kaldırılması hiç kolay bir travma değil bir taraftan da. Yani o bütün hayatın boyunca hayır dediğin şey bir anda merhaba ben senin kuzeninim. ...diye karşına çıkıyor. Aslında Hı. o kadar yaygın ki... E, ...hiçbir kesimin bundan muaf olması... ...söz Mümkün konusu değil. değil. Yani yani biz... ...sırf bizim kendi görüştüğümüz insanlar... ...tanıştığımız insanlar üzerinden baktığımızda... ...işte Tokat'tan Muş'a... ...Konya'dan Malatya'ya... ...Urfa'dan Elazığ'a... ...her yerde torunlar var... E, Herkese bir şey, herkes böyle geniş aileler hani kayınları vesaire bir arada düşündüğümüzde o kadar çok insanın Tabii ailesine var ki. Tabii bir Mesela rakamlar e, üzerinde pek çok tarihçinin kullandığı 200 bin gibi bir tahmin var. O dönem yazılanlara e, bakarak e, bu tahminde bulunuyorlar. Eğer bu aşağı yukarı doğruysa o dönem 200 bin kişi yaklaşık geride kaldıysa ve Müslüman ailelere karıştıysa şu anda milyonlarca... Çocuk ve torundan bahsediyoruz. Evet. Çünkü bizim de bizim görüştüklerimiz içerisinde mesela pek çok burada e, nene ve dedinin sekiz çocuğu olmuş. Tabii. Onların 8'er çocukları olmuş. Hı -hı. Yani bütün bu birkaç nesli bir araya. Bunların birkaç nesli şu anda hayatta birkaç milyon insandan bahsediyoruz. Hayatta hesap yapmasıyla çok iyi tanınan, yakından tanıdığım birisi Fethiye'nin de öyküsü üzerinden Fethiye'nin aile sayısından bir hesap yapmıştı zamanında. He. Müthiş bir rakam çıkmıştı. Evet, 3,5 buçuk, buçuk civarı bir şey hesaplamıştı. Yani Hı -hı. o 200 binden yola çıkıp şu kadar çocuk ağaç böyle devam ediyorsa diye, evet. diye hesapladığında 3,5. Zaten Sovyet Ermenistan'ın sırasında yapılan tahminler daha doğrusu Moskova'nın yaptığı tahminler 9 milyon civarı o biraz abarttı ama Sovyet Ermenistan'ı 5 milyon civarında hı. Anadolu topraklarında Ermeni kanı taşıyan insanlar olduğunu hesaplıyor 1980'lerin sonuna doğru e, şimdi bu 3,5 çok ilk, acayip bir sayı tabii. yani sizin o Diyarbakır'a gittiğiniz dönemin hemen sonrasında Diyarbakır'da toplam 8 kişinin çalıştığı bir ofiste 5 kişinin ailesinde böyle bir şey oldu ortaya çıktı hı hı. şimdi bir de tabii ki ee, daha önceden 1915'ten çok daha öncesinde toplu olarak ihtidai edenler var. Yani din değiştirip şey Ermenilikten işte Müslümanlığa ya da Alevi'liğe işte geçenler var. Bu böyle köyler var. bir de bunları Çeşitli böyle illerde mahalleler var aileler evet, evet, var. Evet, evet, evet, 1915'te yani... de olmuş böyle. Ha 15'te 15 öncesinde de çok olmuş. E evet. bir de bunlar var. Yani onun dışında ya bu ülkede Rumlar yaşıyordu. E tabii işin yani, bir de o tarafı var, hiç daha konuşmuyor. E, ha ya. yani, şimdi bütün bunlara baktığında o etnik saflık denen şey, koca bir yalan yani, bunun hiç başka yolu yok. Milliyetçilik hele asla kabul edilemeyecek bir şey. E, ama önemli olan işte bu, bence bu güzelliği de burada. E, bu çeşitlilik, e, bu e, yani ben mesela bu konuda kendimi pek çok e, insana göre, çok zengin hissediyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> yani abartıyor muyum ama öyle hissediyorum. Hiç abartmıyor. Çünkü e, ya ne fena değil mi? Böyle e, tek şey, kimlik olarak sonuna kadar gitmeyi şey yapmak, ısrar etmek ve bunun üzerinden gitmek. Bu görüştüğümüz torunların e, hikayelerini pek çoğunda da göreceksiniz zaten. E, bir de bu e, Müslümanlaşarak kalanlar ya da dönenler içerisinde... Ee, işte milliyetçi olanlar. O bulundukları yerin ilk mesela e, MHP teşkilatını kuranlar ya da benzeri bir örgütlenme içinde de olanlar da çok yaygın. Bu nasıl açıklanır bilmiyorum ama bir de böyle bir yanı var. Yani e, daha fazla Türk. Görünmek korku tabii yani başımıza ne gelir bilmeyiz Korkusundan muhtemelen diye düşünüyorum Her ailede ama. böyle bölünmeler var Hı. Ailenin bir bölümü mesela e, Daha müslümanlaşıyor Ya da daha milliyetçi bir Çizgi takip ediyor e, Ve de bu konu hiç konuşmak istemiyor Mesela bizim yapacağımız bir görüşme Görüşme aşamasında hatırlarsan e, yarım kaldı. Çünkü abi geldi ve evet. bir e, partinin çalışanlarından da o ilde ileri gelenlerinden evet, evet. geldi Ve görüşme olamadı bile. Konu açılamadı bile hı. mesela. Dolayısıyla her ailede zaten böyle şeyler var. Hı hı hı. Herkes farklı yaşıyor bunu. E, ama Fethi'nin dediği gibi bizim görüştüğümüz sorunların da önemli bir kısmı bunu bir özgürleşme kendi çok kimlikliğini fark edip çok kimlikliğin aslında ne kadar özgürleştirici, rahatlatıcı, zenginleştirici bir şey olduğunu keşfetme süreci olarak e, yaşamışlar veya tam tersine bütün kimlik olayını sorgulamış ve yani hani kim kimliklerden bağımsız zaten kendisini yani herhangi bir kimliğe ya da kimlik tanımına e, çoğul veya tekil kendisini sokmadan başka bir yerden kendisini e, kurmaya karar vermiş. Hepsinin farklı tepkileri var ama bir iki örnek dışında kendisini Ermeni olarak gören bu bunu öğrendikten sonra kimse yoktu illa ki. Yani tekil bir kimlik üzerinden tanımlanamıyor zaten bir kere ailede böyle bir keşif yaşandığı zaman. O zaman da kimlik dediğimiz şey çoğullaşıyor, sorgulanıyor vesaire ve oradan bir sürü kapılar açılıyor. Bir de anladığım kadarıyla hem konuştuğumuz hem de torunlarda okuduğumuz örneklerden aslında... Keşfedilen o ailedeki Ermenilik bir din olarak görünmüyor. Değil mi? Yani Görülen, hali... Görenler de var, görmeyenler evet, de ama var. ama hani böyle sanki ben Hristiyan mışımdan öteye hani Ermeni olmakla ilgili. Mesela beni şaşırtan şeylerden bir tanesi o. Ben çünkü daha fazla nedense insanlarda hani nasıl Hristiyan olurum hissi yaratacağını böyle bir keşfin düşünürdüm. Öyle bir hani belirgin şey çok hissetmedim. Hani bunu daha yani iki ziyade hikayede bu mesela daha belirgin vardı. Hı hı. Onun dışında evet. aslında yani çok bunu daha ziyade dini de, hani, bir kimlik olarak evet, düşünülmüyor. Hani Anadolu'nun kadim bir halkı olarak hani o Hristiyan ama yani işte tasfaltı tas, tas, tas, tas tas, tas, Hristiyanlık varmış gibi hissettim okuduklarımdan. Hı hı. Ee, hikayenin kadın halinde Fethiye Çetin ve Ayşegül Gül ile Torunlar kitabını konuşuyoruz. Metis Yayınları'ndan çıkan. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve Sema ve Taksim'den Tahir ve Zühre'yi dinleyeceğiz Sihir albümünden. Thank you. olmakta Ayıp Değil Süre Olmakta Hatta Sevda yüzünden Ölmekte de Ayıp değil Bütün iş Zühre Olabilmekte yani Yürekte Yürekte Yürekte Yani Yürekte Yürekte Yürekte Tahir olmakta Ayıp değil Zühre olmakta Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil Bütün iş tahirle Çevüşürken Mesela keşme giderken Kuzey kutbunun Mesela denerken Damarlarında bir serumu, Ölmek Ölmek Ölmek ayıp olur mu Ölmek Ölmek Ölmek ayıp olur mu Hayır olmakta Ayıp değil Zühre olmakta Hayır. duruşmalar sırasında hırantayı yapılanlardan. Öyle utanıyordum ki hırantanın suratına bakamıyordum ya. Böyle bir şey Böyle Öyle bir şey oluyor yani. Çok güzelmiş bu arada. Hı. Sema ve Taksim'in Sihir albümünden Tahir ve Zühre'yi dinledik. Hikayenin kadın halindesiniz. 94.9 Açık Radyo'da. Bu hafta konuklarımız Torunlar kitabıyla Ayşegül Altınay ve Fethiye Çetin 1915'te öncesinde ve sonrasında zorla Müslümanlaştırılan çoğunluğu kadın demekte bir hata yok herhalde. Değil Bildiğin... mi bizim bildiklerimizde? Bence orada şöyle bir şey var. Birincisi yetişkin erkekler doğrudan öldürülmüşler. Dolayısıyla çok az hayatta kalan yetişkin erkek var. Yetişkin erkekler arasından... Müslümanlaşmasına izin verilenler var ailecek veya işte köycek e, köycek vesaire ama bunlar sınırlı yani her ah. bir ilde ilçede farklı uygulamalar var ama sayıları sınırlı dolayısıyla geride kalanlar yani bu ölüm yürüyüşü dediğimiz 1915'te o yürüyüşe zorlananlar zaten yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ağırlıklı olarak ve o yürüyüş sırasında artık takat yani ya zorla alıkonuluyorlar ya da onlar artık öleceklerini ya da çocukların öleceğini düşündükleri noktada çocuklarını bırakıyorlar mesela ya da kendileri bir Müslüman erkekle evleniyorlar gibi dolayısıyla bir bu var yani sayısal olarak hayatta kalan bu şekilde hayatta kalanların büyük bir çoğunluğu kadınlar ve çocuklar diye varsayabiliriz. Öte yandan bir faktör daha var daha çok burada nene hikayesinin çıkmasında erkek yani dede hikayeleri daha zor paylaşılıyor. Burada da bizim kitapta da sorunsallaştırdığımız bir erkek bakış açısı var tabii çünkü soyu erkek üzerinden tanımladığımız zaman Erkeğin Ermeni olmasın, erkek babanın ya da dedenin Ermeni olması daha Çinli tehlikeli bir şey bir e, biliyor, olabiliyor. E, halbuki nene olduğu zaman biraz daha rahat e, konuşuluyor. Biliyor. Hatta ne güzel kadından Müslümanlaştırmışlar bak gibi de hı. olabiliyor. Evet yani mesela burada en çarpıcı şeylerden bir tanesi özellikle akademik literatüre baktığımızda geride kalanlar bu şekilde Müslümanlaştırılarak geride kalanlarla ilgili sadece Türk e, tarih yazımında değil ya da Türkiye'deki tarih yazımında değil e, Ermeni milli tarih yazımında ve uluslararası literatürde de hiçbir şey bulamadık biz ve bu çok şaşırttı. Bizi açıkçası ee, olan bir iki tane şeyde aslında zaten Fetih'in kitabından sonra ona referans vererek aynen yazıldı. Aynen öyle. Hmm. Dolayısıyla Fetih hmm. orada bir alan açtı aslında, evet. bir akademik alanın da açılmasına katkıda bulundu gerçekten. Ee, neden böyle bir suskunluk var bugüne kadar diye sorduğumuzda birincisi bu aterki bakış açısı çünkü kadın ve bu herkes tarafından paylaşılıyor. Yani Amerikalı akademisyenler de aynı dili kullanıyorlar, Ermeni akademisyenlerde, Türkiye'deki akademisyenlerde kadınlardan hep malla birlikte bahsediliyor, mallarla. Evet. Onların kadınları çocukları ve malları onların kadınları ve malları ya da bizim kadınlarımız ve mallarımız gibi burada özne erkek bir özne eril bir özne milli özne eril bir özne ve onun sahip olduğu bir takım şeyler var kadınlar çocuklar ve mallar gibi dolayısıyla burada kadınlar ve çocuklar el değiştirmiş oluyor bir başkasının malı haline nesnesi haline gelmiş oluyor. Evet onların toprak ve iki tane konakla birlikte. Evet. Birincisi böyle bir şey var. İkincisi tabii hem Ermeni milliyetçiliği hem Türkiye Türk milliyetçiliği çok etnik ve ırk referansları etnisi ve ırk referansları çok güçlü milliyetçilikler. Yani bir saf kan olma hali, bir aynı ırktan, aynı soydan gelme vurgusu çok yoğun olarak var. E bu hikaye tamamen onu bozuyor. bozuyor, iki bu taraf içinde bozuyor. bozuyor. Dolayısıyla konuşmayı zorlaştırıyor ee, en azından milliyetçi tarih yazımları bağlamında. Üçüncü olarak da birçok çok soykırım odaklı yürümüş bugüne kadar tartışmalar. Yani soykırım kanıtlama odaklı bir Ermeni tarih yazımı var ağırlıklı olarak. Öte, öte tarafta da soykırımı inkar etme e, odaklı. Her ikisi de yine bu grubu görmeyi zorlaştırıyor. E, Ermeni tarih yazımında çok ilginç. Bu geride kalanlardan yok olan Ermeni milletinin parçaları olarak yani yok olan Ermeni milletinin sembolleri olarak bahsediyor. Yani aslında onlar ölmemiş olmalarına rağmen bu şekilde ...o akademik çalışmalarda her gün öldürülüyorlar. Ölüler arasında sayılıyorlar. Türkiye'de de yani ilk bu konuda yayınlanan kitaplar işte Esat-Urastan, Kamran, Gürün'e kadar... ...orada hesaplar yapılıyor işte 300 bin Ermeni'nin öldüğü hesaplanıyor... ...ve o hesapların içerisinde bu grubun dahil olabileceği tek kategori ölü kategorisi. Onlar açısından da ölü. Aslında tırnak içinde en tehlikeli yapan da bu grubu bu. Pek çok Çünkü acıdan Türkiye'de ve burada. Yani. evet. Hı. Aynen öyle. Aslında iki tarafın da... Bir açıdan daha bir tehlike. Çok riskli. Bir tehlike daha var. Onun da son zamanlarda daha çok farkına varıldı. Soykırım sözleşmesinde bir grubun çocuklarının başka bir gruba verilmesi zaten bir soykırım suçu. Kendi başına, tek başına bu bir soykırım suçu. Başka hiçbir şey, kimseyi öldürmek zorunda bile değilsiniz. Hı hı. Bunun kendisi bir soykırım suçu olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla son zamanlarda yazan daha milliyetçi bir perspektifle yazan tarihçiler bunun sistematik bir uygulama olmadığını kanıtlamaya Tesadüf çalışıyorlar. Tesadüf veya Yolda insani hani. Yetim kalmışlardı. Devlet de elinden gelen her şeyi yaptı bu istismarın olmaması için. Sonra da tekrar teslim etmek için her şeyi yaptı. işte Near East Relief'e vesaire. Dolayısıyla bunu kanıtlamaya çabalıyorlar. Çünkü bu uygulamanın kendisi bir soykırım suçu getiriyor. Dolayısıyla bu soykırım kavramının çok merkezi olması da yine Müslümanlaştırılarak geride kalanları konuşmayı bugüne kadar zorlaştırmış ben e, torunları okurken de e, sizinle de yaptığım diğer sohbetlerde de e, şöyle bir e, bunda tırnak içinde söylüyorum rahatlama hissettim. E, daha kötü öyküler okumayı bekliyordum. Daha kötü öykülerden kastım şu, şimdi tabii aslında hani dördüncü ve beşinci kuşaktayız, üçüncü kuşaktayız. Ve aslında o kulaktan kulağa ne kadar doğru geldi onu bilmiyoruz. Ama işte mesela bir oldukça acı veren bir Mardin öyküsü var. İşte dağda çocuğunu zar zor kurtarıp sonra mecburen aşağıya inen. Ben böyle öykülerin daha çok olacağını düşünüyordum. Tahminim çok daha fazla olduğu ama mesela torunların yine de yapıcı öykülerden oluşan bir kitap olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Ee, bunu Türkler açısından söylüyorum yani bu kitabı okuyan Türkler ve Kürtler açısından bu kitabın ee, ya bakın bu bu kadar insani bir şey ve dördüncü kuşak bunu böyle anlatıyor diyen bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Buna katılır mısınız? Yani aslında çok şiddet anlatısı var. Pek çok torun şunu da sorguluyor. Acaba dedem ne yaptı neneme? Dedem nasıl el koydu ninemin mallarına? Nasıl zorla alıkoydu? Ve aslında ilk alıkoyuş belki tecavüzden. Yani bunları da dillendiren torunlar var. Hepsi illaki bunu yapma. Hepsi zaten bu hikayeleri bilmiyor idiler. Ama, evet, yani ne kadar ama bu soru yani bir şiddet anlatıları var yok değil. İkincisi hani ona ona dair bir takım e, sorgulamalar var. Dolayısıyla illaki böyle bunun çok insani bir süreç olduğu o sırada 1915'te yaşananlar bağlamında söylenmiyor ama sonrası çok insani tabii. Sonrasında kurulan ilişkiler var. Tabii ben çocuklarını seviyor. Için tabii bunu aynen. Hani aynen. İlişkinin yapılandırılması ve bir aile kurulması. Tabii bu bir aile hikayesi olunca yani içinde her türlü şey var sevgi var şefkat var işte anneanneyi sevme var dedeyi sevme var çok sevgiyle anılıyor ve anlatılıyor zaten ee, bu hikayeler bir de Fethiye de bunu çok güzel vurguluyor yani bu torunlar kitabı bu aslında anneannelerin nenelerin dedelerin kitabı değil o zaman da senin dediğin gibi bir umut ışığı doğuyor çünkü bugün ve geleceğe odaklanıyor. Ee, i̇zlediniz mi bilmiyorum. Her sen burada değildin ama Sergio Vedikyan'ın oyununu Fethiye gördün değil mi? Beraber izledik o akşam hı hı. doğru. Hı hı. Ee, oyunda beni en çarpan şeylerden bir tanesi. E, oyunun sonunda e, iki parmağıyla konuşan oyunun tek oyuncusuydu. Parmaklardan biri bir Türk, diğer parmakta bir Ermeni. Ee, Ermeni parmağı dönüyor diyor ki sen çok fazla büyük annelerini, büyük babalarını dinledin. Artık dinleme çık oradan. Ve Türk parmağı dönüp diyor ki sen hiç dinlemedin. Git ve büyük annelerini, büyük babalarını sana anlatacakları şeyleri dinle. Ee, bu bana şey gibi oldu hep Fethiye Çetin hep şey der ee, beraber ağlamadıkça beraber gülemeyeceğiz der bu, bu onun böyle devamı gibi geldi bana hani e, torunlar tabii aslında iki taraflı bir şey anlatıyor bir taraftan ama yine de biz büyükannelerimizi dinlemedik bilmiyoruz ben kendi büyükannemin dramadan mübadelede gelirken anneannemin nasıl bir şey yaşadığını bilmiyorum aslında. Hı. Hani o bana keyifli bir yolculuk anlatıyordu ama ben çok küçüktüm ve kıskanmakla yetiniyordum. O küçücükken vapurlara binmiş falan diye. Ama aslında bilmiyorum ne olduğunu. Hı -hı. Bu belki sadece Ermeni soykırımıyla alakalı bir şey değil zaten. Genel olarak biz hiç dinlemiyoruz. Evet yani aslında annemimizin ve dedelerimizin bize anlatacağı çok şey var. Biz aslında onları dinlemeye başladığımız anda e, bu bize öğretilen o resmi tarihin ee, nasıl kurgulandığını e, neleri gizlediğini neleri unutturmaya çalıştığını anlam anlamaya başlayacağız çünkü asıl tarih orada onun için o e, Avedikyan'ın evet oyunundaki o şeyi ben de çok sevmiştim sen git anneannenin nene ne, ne, ne, ne onun anlatacakları var diye. Şeriat torik geldi mi evet. Evet, evet. Şerar Ve bu çok şanlıydı. çok ilginç. Yani ben e, mesela madenle arkadaşlarımla e, buluştuğumda e, pek çok e, arkadaşımın birlikte e, çocukluğumla birlikte oynadığım ya da aynı sınıfta okuduğum arkadaşımın da nenesinin Ermeni olduğunu o zaman öğrendim. O zaman paylaştık. Sonra bir başladı. Herkesin anlatacağı bir öyküsü vardı. Ama herkesin. Herkes bir biçimde bir yerinden başlayarak öyküler anlattı. Her bir ayrı bir hikaye ve ayrı bir kitap olur yani. Anneannem bence zaten şöyle çok önemli bir müdahalede bulundu şimdi tarih komisyonları kurulsun işte arşive gidilsin sadece arşive gidebilen konuşsun gibi bir şey var. Halbuki Fethiye bize dedik ki bir saniye arşivler evimizde kendi ailemizde Hı. kendi komşularımızda kendi çevremizde bir onlara kulak kabartalım. Bakın, evet. bakın neler göreceğiz. Hı. Arşiv ee, yan evde duruyor git bak. E, hayır sokakta. sokakta o arşiv, o, sokaktaki taşta. Ya taşın her biri bize bir tarih anlatıyor. Kendi evimizde. Yeter ki Aynen. bunu evet görmeye başlayalım. Torunlar da tam bunu yaptılar aslında evet. yani bize konuşan torunlar. O arşivleri değiştiler ve çok acılı bir süreç olabiliyor o arşivleri deşmek. Ben hepsine çok teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. O cesareti yani sadece çıkıp bunu anlatmak değil kendi içinde bu hikayeyi deşmek de çok büyük cesaret istiyor. Çünkü çok acıları açığa çıkarıyor. Bunu yaptılar ve bu sayede bu paylaşılır hale geldi. Fethi onu vurguluyor. Hikayeler köprüler kuruyor. Gerçekten bu hikayelerin paylaşılması inanılmaz. Ama köprüler kuruyor. harcını atan burada oturuyor işte. Yok canım yani o kadar ama ya, yani. çünkü ama, işte birinin e, ilk çıkması ve bunu söylemesi gerekiyordu. Çünkü evet büyükannelerimiz biliyor ama konuşulmadı hmm. ki. Ve bu da şurada çok önemli. Bize konuşan torunların hemen hepsi zaten anneannemi okumuşlardı ve onun verdiği cesaretle ve ilhamla bize hikayelerini buldu. anlatıyor. Evet, evet. Yapılabiliyor. Ben bu hafta iki arkadaşımın torunlar kitabı üzerinden Ermeni neneleri ve dedeleri olduğunu keşfettim mesela. Yani yıllardır tanıdığım iki insan. Torunları okuyup şimdi gelip benimle paylaşıyorlar. yani. Çünkü o da bir cesaret. Kendi arkadaşlarımızla köprüler kuruyor. Evet bu arada... Ee, torunlar buluşturmaya başladı. Ee, demin Ayşegül'e söyledim. Ee, bu öykülerden birinde şey anlatılıyordu. Işte büyükannenin akrabalarını arıyorlar ve ulaşamıyorlar. Evet. Bir türlü bulamıyorlar. Kitap okuyan biri ben biliyorum onu. Ciddi Nerede insan. yaşadığını biliyorum. Ades gönderdi. Ben de Ades'i oraya gönderdim. Şimdi çok heyecanlı onu bekliyoruz. Onların bu buluşmasını. Evet. Sevgili Ayşegül ve Fethiye ayağınıza sağlık, torunlara sağlık, ee, devamlı yüreğine mi? sağlık. Onu Hı. merak ediyorum. Ee, i̇yi ki geldiniz bugün. Ee, Fethiye sen hep gel hep konuğumuz ol zaten. Biz seninle uzun uzun konuşalım istiyorum <gülüyor> Değil ben. mi? Senin şöyle <gülüyor> uzun uzun dinleyelim. Fethiye ve Karin Karakaşlı'yı programı sürekli konukları yapmak <gülüyor> istiyorum. Evet. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bu hafta Ayşegül Altınay ve Fethiye Çetin'le Torunlar kitabını konuştuk. Metis yayınlarından çıktı. Çok kıymetli bir pencere açıyor. Ülkemizin yakın tarihine dair ve bize dair aslında sokaklarımıza, evlerimize dair. Ee, okuyun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hepinize iyi haftalar, iyi günler.